اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يهزرون بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناسي ملك الناسي الناس, إله الناس. Min şerril vesvesel hannas. Ellezî vesvisu fî sudûri'n-nâsi minel cinneti vennâs. Bismillahirrahmanirrahim. İnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen Ya Yâ eyyuhallezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû taslîmâ.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 Ol andelibi gül zarı fesahat Muhammed Mustafa'a salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Ve ala el seyyidina Muhammedin Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim maliki yevmiddin İyyeke na'budu ve iyya k nsteyn ihden sıratl müstakim sıratl zin an amt عليهم vezl maddub عليهم ve ltaallin amin ya Muḥi bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm yā iyya l zin la taaklul riba Azgaflı muzaafla. Ve tabulallah la alekum tuflihun. Ve tabulna relliği u iddet lil kafirin. Ve etiullah ve resul la alekum türhamun. Cenab-ı Allahü Alem. Ve belleden resulüne ve resulü hürkirim. Ve nahnü alema kala xaliküne. Ve razıkune ve mevlana mine şakirine şahidine bir kalbin selim. Cenab-ı Hak Cibrili Emin, Namus ekber vasıtasıyla efendimiz iki cihan serveri muhammeden il mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine inzal buyurmuş olduğu Kur'an-ı Kerim'inde hususi ile okuduğum şu ayeti celilelerinde buyuruyorlar ki Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenun La te'ekülür riba ez'afem muza'afe ve tegullahe le'alleküm tüflihun Sadakallahü lazım Çok aziz ve muhterem müminler Bugünkü okuduğum ayeti celilelerde Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri evvela Müslümanların ticari durumlardaki münasebetlerine dair bir tembihte bulunuyor. Ticari husus ve faaliyetlerde şuna riayet edin diyor. Ondan sonra da Ondan sonra da Müslümanlara ibadet ve taatte nasıl bir gayret göstermeleri icap ettiğini iyi bir Müslümanın nasıl olacağını beyan ediyor. İyi bir Müslümanın hangi vasıfları taşıyacağını beyan ediyor. Ondan sonra da buyuruyor ki işte benim bu beyanlarımın hepsi evet bütün insanlar için bütün insanlar için hakikatin bir açıklaması Müslümanlara da bir vaaz nasihatler nasihattir buyuruyor. Ayet-i Celile'nin yani Ayet-i Celile'lerin bu hakikatlere temas ettikten ve tembihlerde bulunduktan sonra en sonundaki bağlanışı bakın onun için ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Buyuruyor ki Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Hazan Yukarıdan beri bu izah ettiğim hususlar diyor Cenab-ı Hak. Bu sizlere anlattıklarım. Şimdi dinleyeceğiz neler beyan etti. Haza, beyanun linnâs. Bütün insanlara ilan ediyorum. Hakikat budur diyor Cenab-ı Hak. Ama bütün insanlar bunu dinler mi? Yok. Kıymet vermeyebilir. Ama vehhüden ve mev'izzetun lil müttegîn. Ancak bunu dinleyenler, müttegiler ve bunun faidesi Allah'tan korkan ehli imanadır. Gerçi bütün dünyaya ilan ediyorum diyor Cenab-ı Hak. Bütün insanlar duysunlar işin doğrusu budur. Ama herkes bunu yapar mı? Yok. Bunun faydasından, bu benim anlattıklarımın kıymetini kim bilir? Bundan kim istifade eder? Hüden ve meu özetün ancak müttakiler iman edenler ibadet yapanlar müslüman olanlar bunlar istifade eder. Şimdi bu mevzuyu niye seçtim? Biliyorsunuz geçen hafta bu memlekette memleketin en büyüğünden en aşağıya doğru herkes kadın haklarıydı bilmem neydi diye bir sürü beyanatlar verdiler. Kadınlar şöyle korunacak, böyle korunacak vesaire yapılacak. Bütün bunları ondan sonra gazeteler malum memlekette kadınlar hep dövülüyor, hakaret ediliyor vesaire oluyor. Bütün bunlardan bahsediliyor. Son erkeklerle kadınlar birbirine düşman, erkekler hükümranlığı ele almış hanımlara zulmediyor. Bunu halledecek bir sistem veyahut da çare yok mu? Bu. Bunu gösteren yok. Ama bu acı tablo, bu bilmem iç karartıcı durumu, televizyonlar yayıyor, gazeteler yazıyor, memleketin efendim ileri gelenleri bu mevzuda beyanatlar veriyor. Ama biz de Müslümanız elhamdülillah. Öyle mi? İçinde bulunduğumuz İslam dini acaba bu mevzuda insanlığa ne getirmiş, neyi tavsiye etmiş? İnsanlık bunu yapsaydı, tatbik etseydi ne olurdu? Öyle mi? Ha. Peki Müslümanız diyenler bu işi halletmişler mi? Yani Müslümanların yaşadığı yerler güllük gülüstanlık mı? Hayır. Ama Müslümanların yaşadığı yerde Müslümanlığın hükümran olduğunu, Müslümanlığın insan hayatında söz geçirdiğini iddia etmek mümkün mü? Şunu söyleyeyim. Bugün Türkiye'de İslam, İslam... Doğru dürüst toprağını bulamamış, sulanamamış, kıraç bir yerde büyüyüp hayatını devam ettirmek durumunda olan bir ağaca benzer. Müsbütün kurutulamamış ama şöyle dal budak salması bütün güzelliğiyle her şeyini ortaya koyması için bir vasat hazırlanıp imkan da verilmemiş. Yanlış mı söylüyorum? Durum budur. Evet, tamamen bütün kurutulmamış, yok edilmemiş. Ama dal budak salması için ona bir havasat, ona bir imkan da hazırlanamamış. Ha, İslam nasıl olur da hayata insanlığa güzelliklerini verebilir ve insanlık bunu temsil edebilir? Bir defa İslam hattı zatında nedir? Bir sıfattır. Sıfattır sıfatlar ayakta durması için başka bir zata ihtiyaç vardır. Bu şuna benzer. Bunu anlamak için daha önce de misallerimi arz ettim. Şu duvarın yüzüne bakın. Duvarı güzelleştiren nedir? Şu badanadır. Öyle değil mi? Gördüğünüz beyazlık ve güzel renk. Ama duvar olmadan bu beyazlığı ayakta tutma imkanı var mı? Yok. Çünkü duvara zat denir Üzerindeki beyazlık da onun sıfatıdır. İslam da bir sıfattır. İslam'ın o güzelliğini ortaya koyabilmesi için Müslüman'a ihtiyaç vardır. Müslüman dediğimiz insandır. O nasıl yetişir? İyi bir Müslüman nasıl yetişir? Aile ocağında başlar, mektep sıralarında ilmi hüviyet kazanır, Ondan sonra cemiyet hayatında o oh ilmi hüviyet kazanan güzellikler tatbik edilir. İşte iyi bir Müslüman tipi böyle ortaya çıkar. Öyle mi? Aile ocağında başlar bu iş. Orada çocuklara evvela bir Müslüman adı konur. Ondan sonra anne ve baba o çocuğun kulağına Allah'ın, peygamberinin ve buna benzeyen mukaddes ve manevi değerlerin onun anlayabileceği kadarıyla konuşarak söyleyerek orada başlar yani çocuğun gönlüne kalbine İslam'ın nüvesi dediğimiz çekirdeği aile ocağında konur o bir inkişaf etmeye gelişmeye insanın benliğini sararak onu güzelleştirmeye müsait bir tohumdur aile ocağında konan budur ondan sonra bu çocuk okula gider mektepte Aile ocağında o gönlüne, kalbine konan o çekirdek, o tohum ilmi hüviyetle izah edilir. Anlatılır. Öğretmenler anlatır güzellikleri. Ondan sonra o çocuklara güzelliklerde numune olur. Numune olur. O güzellikler anlatılarak birbirleriyle münasebetlerinde o çocuklara, o çocuklara iyi davranmalarına notlar verilerek iyi davranmaları temin edilir. Ondan sonra çocuk aile ocağında aldığı o tohum, efendim çekirdek olan nüve a mektep sırasında ilmi hüviyet kazanır, inkişaf eder. Ondan sonra okulda aldığı bu ilmi iyilikleri, güzellikleri cemiyet hayatında hayata geçirir, tatbik eder. İşte iyi bir Müslüman tip ve Müslüman topluluk böyle ortaya çıkar. Bugün var mı böyle bir şey? Bugün insanların hayatına adet, örf, görenek ve moda hakimdir. Eğer insanlıktan şikayet ediyorsak bunun suçlusu suçlusu modadır, adettir, an anadir, durmadan pompalanan, durmadan hayata hakim kılınmak istenen ve propagandası yapılan iyi veya kötü düşüncelerdir. Bunun suçu budur, suçlusu budur. Ha. Şimdi önce iyi bir Müslüman nasıl olur? Bunu böylece tespit ettikten sonra, tespit ettikten sonra gelin İslam dini, Kur'an-ı Kerim'de insanı nasıl ele alıyor ve ona ne gibi bir şekil vermek istiyor. Şimdi evvela demek ki eskiden atalarımız güzel söylemişlerdir, gıda'ına dikkat et demişlerdir. Evliyaullah'tan büyük zatlar da böyle der. Bir adama gelip, ben iyi olmak istiyorum, ne yapayım dediği zaman önce gıdana dikkat et. Çünkü vücudumu besleyen odur. Yani vücut iklimini temiz tutan veya ifsad eden yediğin gıdadır. Hatta Anadolu'da halk arasında yerleşen bir söz vardır. Söz vardır. Hadisi şeriften kaynaklanan ve oradan alınma bir sözdür haram lokmanın girdiği vücutta kırk gün namaz kabul edilmez derler öyle değil mi? Heh, bakın bunu Anadolu'da yaşlılar hep duymuştur. Ama bunun hadis-i şeriften alındığını bilmezler. Ama bizim ecdadımızın hayatına din şekil vermiştir. Hadis-i şeriflerden kaynaklanan sözler onların hayatına efendim tesir etmiş onu şekillendirmiştir. Onun için İslam dini evvela insanı temiz gıda ile beslemek üzere şöyle buyurur. Es'elinizü billah bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler buyuruyor Cenabı. La tekulu yemeyin. La tekulu yemeyin. Neyi yemeyin? Erriba. Faiz yemeyin. Hem de nasıl? Ezafe muzafe. Kat kat faiz yemeyin. Yani temerrut faizi derler şimdi ona. O i̇çinizde tüccarlar hep bilirler katlanarak. Araplar böyle yaptıkları için Cenab-ı Hak Ali İmran suresinin 130. ayeti celilesinde bunu yasaklamış. Halbuki Bakara suresinde bundan evvelki surede faizin ne olduğu ne kadar felaket olduğundan bahseder. Burada faizin kat kat olanını yemeyin diyor Hz. Allah. Vettekullah. Hazreti Allah'tan korkun da Mevla'nın emirlerini dinleyin de lealleküm tüflihun. O zaman felaha erip kurtulasınız. Yoksa Allah'ın emrini dinlemedikten sonra felaha eremezsiniz. Faiz nedir? Faiz şudur. Hiçbir insanın üretim yapmadan paranın para kazanması demektir bu. Faiz bir nevi budur. Para Para kazanıyor. Ne yapıyor? Ben sana 100 lira vereyim, sen bana 110 lira ver. İyi, 100 lira verdin, onun karşılığı tamam 100 liraydı. O onun ne? O da paranın kazancı. İşte faiz budur. Bir memlekette para para kazanır olduğu zaman o memlekette, o memlekette kıtlık vardır, yokluk vardır. Neden vardır? Para yenir mi? Yenmez. Giyilir mi? Giyilmez. İnsanın bir hastalığını tedavi eder mi? Etmez. Demek ki para sadece bu değerleri satın alabilmeye yarayan bir vasıtadır. Bu paranın satın alacağı değerler artırılmadan paranın çoğalmasının insanlara faydası değil zararı vardır. Bugün Türkiye'de durum budur. Bakın ne diyorum. Para bir değeri satın almaya yarayan vasıtadır. Para ne yenir, ne giyilir, ne içilir, ne insanı tedavidir. Bak insanın yemeğe ihtiyacı var, giymeye ihtiyacı var, hasta olunca tedaviye ihtiyacı var. Bunların hepsi bir yerlerde üretilecek. Tedavi doktor tarafından ortaya konulacak, ilaçlar ile insanlara sunulacak ama İlaç üretilmez, siz doktor yetiştirmeyin, ilaç da üretmeyin, çok paranız var. Ne yapabilirsiniz? Efendim? Hiçbir şey yapamazsınız. Demek ki bak, doktor muayene ederek insanlara şifayın şifanın sebebi olabilme bir hizmeti üretecek. İlaç firmaları o doktorun tespit ettiği ilacı üretip ortaya koyacak. Ondan sonra sıra paraya gelecek. 2. Elbise alacaksınız. Eğer pamuk ekilmezse veya hayvan yetiştirilip yünü elde edilmezse elbisenin ham maddesi olan yün ve pamuk veya viskon dediğimiz şeyin hü, ö, e, şeyi, e, ham maddesi olan elde edilmedikten, ağaçtan ve selülözden elde edilen bir maddedir bu. Bunlar elde edilmeden sende çok para var. Ne kıymeti ifade eder? Hiçbir şey. Karnını doyuracaksın, efendim, fırın yok, un yok, ekmek yok. Ama boyundan fazla para var. Değeri var mı? Yok. Demek bak İslam dini neyi yasaklıyor? üretimi önleyici olan paranın para kazanmasını önlüyor. Onun için de faiz haramdır diyor. Bırakın diyor. Paranın para kazanmasını bırakın. Ne yapın? Üretim yapmaya çalışın. O zaman paranın karşılığını üretim olduktan sonra paranın karşılığı da vardır. Üretim az ise az ise pahalılık vardır. Üretim çok ise ucuzluk vardır. Şimdi bunun içindir ki İslam dini ne yapmış faizi yasaklamış. Faiz nedir? Üretmeden paranın para kazanması dedikleri şeydir. Bunu yasak etmiştir. Bugün Türkiye senelerdir bu memlekette, memlekette üretime fazla ehemmiyet vermeden devlet daha çok faiz veriyor diye birçok adamlar işlerini durdurmuş. Elinde biriken parayla devlete, devletten bonu almakta Devlete para veriyor. Devlet ne yapıyor o parayı? Alıyor, bono çıkarıyor, kağıt çıkarıyor. O devlet parayı topluyor, ne yapıyor? Memuruna ücret dağıtıyor. Bu fasit bir çemberdir. Bu hiçbir zaman isabetli bir yol değildir. Değildir. Ve çok yanlıştır. Ha, ama ay başında memuruna maaş veremeyeceği duruma düşmesi için ne yapıyor vatandaştan? Siz bana paralarınızı getirin. Ondan sonra ben bunun karşısında size bunu vereceğim. Ondan sonra da ben o parayla memuruma para, maaş dağıtacağım. Bunun sonu ne olacaktır? Bitecektir. Bir gün içinden çıkılamaz hale gelecektir. Onun için İslam dini ne yapmış? Ne demiştir? Ey iman edenler! Evet, paranın para kazanmasını bırakın, kendi üretiminize bakın, faiz haramdır demiştir. Ne dersiniz? Ha en sonunda ne diyor? Ba, siz bana deseniz ki hocam siz bunu ne için söylüyorsunuz? Bunu insanlar duyup yapacaklar mı? Ben insanların duyup yapacakları için demiyorum bunu. İslam dininin ne yüce bir sistem olduğunu ortaya koymak için söylüyorum. Yani dinimize taan ediliyor da bir şey yapamıyor bu din diye onun ne yüce bir sistem olduğunu ortaya koymak için söylüyorum. Onun için elbette bunların dinlemeyeceğini ve istediğini yapacağını da biliyorum. Biraz önce söyledim. Ne diyor Cenab-ı Hak? Hâzâ beyanun linnâs. Benim ortaya koyduğum bu hakikatler bütün insanlara doğruyu gösteren bir yoldur. Ama bundan kim istifade eder? Ve hüden ve mev'uzetun lilmuttagin. Ancak iman edenler istifade eder. Öbürleri dinler geçer. Belki ya... E doğrudur ama ben dinlemem der veya bazısı da o bir gericiliktir ben ona kıymet vermem der ama onun böyle demesi Kur'an'ın değerini düşürmez. Hazreti Kur'an budur. Şimdi gelelim devam ediyor Rabbimiz. Ey müminler, evet ey müminler. ve Bu benim dediklerime riayet edin de bu idlet lil kafirin. Kafir olanlara, inanmayanlara hazırladığım ateşten kendinizi koruyun diyor. Elhamdülillah. İşte biz bunu yapabiliriz. Kendimize sözümüz geçer, Rabb'ımıza iman ederiz, elimizden geldiği kadar ibadet yaparız. Eh ne yapalım? Bu dünyada yaşıyoruz, başkalarının da sebebiyet verdiği sıkıntılara bizler de katlanırız. Çünkü bu dünyada yaşıyorsun, öyle mi? Bir gemi ise dünya sallanıyor. Mecbursun sen de sallanacaksın. Öyle mi? Gemi sallandığı zaman içindekilerin ben sallanmayacağım demesine imkan yok. Ama hiç olmazsa bizim bir ümidimiz var. Rabbim bir gün bu sallanan gemi batacak ama biz ondan sonra cennete gideceğiz diye inancımız var. Öyle mi? Evet. Bu gemi bir gün batacak. Dünyanın ila-nihaya devam edeceğine inanan var mı? Yok! Bu dünya bir gün yıkılacaktır. Evet, Hazreti Allah er ve geç bunun sonunu getirecek. Ama işte o zaman, o zaman bir ahiret gelecek. Belki onlar diyecekler ki, yok o ahiret diyecekler. Ne ne, nereden söylüyorsun bunu? Ha, aklın, mantığın, senin aklın ve mantığın ermez ona. O öbür alemle alakalı. Sen bana şunu dahi söyleyemezsin kabre babanı götürdün koydun, üzerine toprağı attın, bir buçuk metre toprağın altında baban ne muamelede söyle bakayım desem, bilebilir misin? He? Ne yapıyorlar şimdi orada babana desem? Anlatma imkanı var mı? Yok. Onu ancak Hz. Muhammedenil Mustafa söyler. Evet, Hazreti Muhammedenil Mustafa haber verir. Öyle mi? Çünkü ona Rabbimiz gösteriyor her şeyi gösteriyor. Gösterdiği için de bu alemde oturuyor öbür alemden haber veriyor mübarek. İsterseniz bakın işte tergip ve tergip. Şurada bir hadisi şerif var. Ha, hadisi şerif Enes mi Malik radıyallahu anh'ın tarikayla rivayet ediliyor. Hazreti Enes biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde olan çocukluğu peygamberimizin hizmetinde geçmiştir. Annesi onu Medine-i Münevvere'de elinden tutmuştur, fahri kainata götürmüştür, demiştir ki Ya Resulallah herkes size bir hediye getirip takdim ediyor. Benim size getirecek hediyem yoktu, çocuğumu getirdim, hizmetinize veriyor ve size hediye ediyorum Ya Resulallah demiştir. Hazreti Enes budur ve Peygamberimizin hizmetinde ve onun için şöyle anlatır, Peygamberimiz Hazreti Enes'i almış ne yapmıştır? Kendine hizmet ettirme, hayır öyle bir düşünce yok. Çocuğu almıştır, almıştır, sofraya oturmadan yemek yeme hususundan bütün da hayatın her safhasında onu terbiye edip işte Müslüman tipi diye cemiyete onu göstermiştir. Evet, hatta sofraya oturdukları zaman buyurmuşlardır ki çocuktur, bilmiyor Elini yemeğin üzerine götürdüğü zaman ona şöyle buyurmuştur. Kül mimma yeme önünden ye başka diğer tarafa uzatma buyurmuştur. E bizde Osmanlı terbiyesidir bu. Öyle değil mi? Sofraya oturulduğu zaman eğer bir tabaktan yeniyor ise tabağın istediğin yerine elini uzatma imkanı var mı? Edep buna müsaade eder mi? Etmez ne derler? Önünden derler. Orada Resulullah bunu öğretmiş. Külmümmayelik. Sana neresi yakınsa oradan ye buyurmuşlar. Ve o çocuğu alıp böyle terbiye etmiş ve insanlığa göstermiş. İşte peygamber terbiyesinde İslam ile terbiye edilen yavru budur demiş. O Enes İbni Malik Hazretleri şöyle diyor bakın. Biraz önce dedim ya peygamberimiz bu alemde oturur öbür alemi seyreder ve an Enes, Enes radıyallahu an Hazreti Enes'in tarikiyle rivayet edildir. Beyna Arapçada beyna demek şu demektir. Bir an. Yani bir vakit oturuyorduk demektir. Beyna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem jalisun. Peygamberin yanında bir zaman oturuyorduk. Evet izraynahu hepimiz gördük. O peygamberi gördük, ne yapıyordu peygamberimiz? Dahika, gülüyordu. Dahik Arapçada dahik gülmek demektir, dahika, gülüyordu. Hatta bedet senayahu şu ikili dişleri görülünceye kadar güldü. Durup dururken böyle oturuyordu, güldü. Fegâle lehu Ömer, Hz. Ömer meclisteydi. Peygamberimizin güldüğünü görünce Mâ ezhâkeke ya Resûlallah bi abi ente ve ümmi Annem babam sana feda olsun sizi güldüren nedir ya Resûlallah dedi. Hazreti Ömer bu hikmetini anlamak istiyor Anam ve babam fe size feda olsun. Sizi güldüren nedir ya Resûlallah Gâle Peygamberimiz buyurdu ki racülâni min ümmeti. Jesse'ye beyne yedey Rabbil İzza. Şu anda Rabb'im Rabb'im açtı. Açtı. Her şey bana açıldı. Öbür alemde, öbür alemde ümmetimden iki kişi peygamber Rabb'ımızın huzuruna diz çökmüş vaziyetteydi diyor. Bakın biraz önce ne dedim? Bu alemde oturur ama Asırlarca sonra gelecek muhasebe ahiret hesabını seyrettiriyor Cenab-ı Hak ona. Bakın ne diyor? Rjulani min ümmeti ümmetimden iki kişi ceseya cesa diz çökmek demektir. Evet, ceseya diz çökmüşlerdi nerede beyne yediği Rabbil izzet. Hz. Allah'ın huzurunda ümmetimden iki kişi diş çökmüş vaziyetteydi. Fekale ahadühüme onlardan biri diyordu. Ne diyordu? Ya Rabbi, Ya Rabbi, huzli mazlemeti min ahi. Diyordu ki Rabbim bu kardeşim bana zulmetmiştir, haksızlık etmiştir, hakkımı bundan alıver diyordu. Hz. Allah'a. Ben diyor bunu görüyorum. Ya Rabbi dik çökmüş iki insan Hazreti Allah'ın huzurunda biri diğerinden şikayet ediyor. Bu bana haksızlık etti hakkımı aliver Allahım diyor. Fagale Allahu Hazreti Allah ne buyurdu bakınız. Keyfe tasna o bi ahike, ey kulum. Kardeşine nasıl böyle ısrarla ister, hak istersin? E? Şimdiye kadar o bütün böyle isteyenlere verdi, verdi, hiç sevabı kalmadı. Sen şimdi ısrarla diyorsun ki hakkımı ver. Bunu nasıl yaparsın dedi Rabbum. O hak isteyene diyor Peygamberimiz. Evet. Bunun hiçbir hakkı, başka sevabı kalmadı. Evet. Gale. Ya Rabbi, madem sevabı kalmadı bana verecek, sevabı kalmadı, o zaman فَلْيَحْمِلْ min اَوْزَارِ Benim günahlarımdan hakkım kadarını al bunun üzerine yükle Allah'ı ben o kişi günahtan kurtulayım. Böyle olacak hesap. Evet, şimdi hak sahibi, onun için bu dünyada hakları muhakkak ödemeliyiz. Yani kul hakkı deyip geçmeyin, bakın hadis-i şerif, tergib ve terhibin dördüncü cildi olması lazım, evet. Evet, dördüncü cildi ve hadis-i şerife bakınız, Enes İbni Malik Hazretleri tarikıyla rivayet ediliyor. Hak ne kadar mühim. Peygamberimiz bu alemde otururken, eshabıyla beraber bir ara gülmeye bir gülüyor, Hazreti Ömer soruyor. Sizi güldüren nedir ya Resulallah? O da Rabb'im bana şu anda gösteriyor ki iki kul, iki ümmeti ümmetimden iki kişi huzurunda oturmuş diz çöküp diyor ki Rabb'im bu arkada kardeşim bana haksızlık etti. Benim bunda hakkım var. Hakkımı al bana ver diyor. Rabbımız da buyuruyor ki keyfe tesnavı bunu nasıl istersin böyle arkada nasıl istersin evet nasıl istersin bunun diyor hiçbir sevabı kalmadı velem yapka min hasenatihi şey'ün bunun hiçbir sevabı yok kalmadı ne yapacaksın ne istersin o zaman diyor ki hak sahibi o zaman günahımdan al Rabbi bunun sırtına yükle ne acı durum öyle değil mi? günahımdan al buna yükle hakkın var peygamberimiz o anda ne yaptı biliyor musunuz vefazet ayna rasulille sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin gözlerinden yaşlar akmaya başladı o manzarayı görüyor ve ağlama başladı ondan sonra da bundan sonra dedi ki inne zalike le yevmün azîmün yahtâcün nasu en yuhmele min o kıyamet öyle bir gündür ki diyor hem ağlıyor hem de diyor ki o kıyamet öyle bir gündür ki adam günahını anasına babasına yükleyip kurtulmak isteyen bir duruma düşer diyor kıyamet deyip de geçmeyin bırakın İnsan ana baba kardeş sevgili her şeyi bırakır, her şeyi bırakır. Yeter ki ben kurtulayım Allah'ım der. Kıyamet öyledir. Onu hazırlanın diyor. Ve gözleri böylece yaş döküyor. Fagal Allahu li talip. O zaman Cenab-ı Hak Hak talebedene şöyle buyurdu. Buyurdu ki, irfa basarak fenzur başını yukarı kaldır da şöyle bir bak dedi diyor Hazreti Allah şeye hak talep edip sevabı yoksa günahı mı ona yükle diyen hiç acımayan kuluna ümmetime dedi ki diyor Peygamberimiz hem ağlıyor hem de dedi ki diyor irfa basarak henzur başını yukarı kaldır da şöyle bir bak buyurdu diyor o adam başını kaldırdı Şakaler'e dedi: "Ya Rabbi, era meda'ine min zehabin. bakıyorum altından şehirler var. Altından şehirler görüyorum. Evet. Ve kusuran min zehebin Mükelle mukalleleten. Evet, billulu'i." İnciler vesaireyle süslenmiş saraylar görüyorum Allah'ım. Altından şehir ve böyle saraylar görüyorum yukarıda. Ey yin haza, evli eyyi sıddıkın haza, evli eyyi şehidin haza. dedi Bunları gördükten sonra diyor ki bunlar hangi peygamberlerin, hangi sıttıkların, hangi şehitlerindir Allah'ım diye soruyor başını kaldırmış öyle bir şeye bakıyor ki bakıp kalıyor gözünü ayıramıyor altından şehir zin efendim incilerle süslü içerisinde saraylar burayı görünce diyor ki hangi peygamberin hangi sıddıkın hangi şehitlerin ya Rabbi deyince bunun üzerine gale Hazreti Allah Celle Celaluhu buyurdu ki Bunlar peygamberlerin sıddıkların şehitlerin değil. Ya limen atesemen bedelini kim verirse onundur diyor Hazreti Allah. Bunları şehitlere, sıddıklara ve nebiler için hazır, nebilere hazırlamadım. Ya limen evet atesemen bedelini kim verirse ona vereceğim. Bu defa kale okul der ki ya Rabbi ve men yemliku zalik bunun bedeline kim malik olabilir Allah'ım bunun bedelini kim ödeyebilir buna güç yetmez diyor. Buna güç yetmez acaba bunun bedeli nedir deyince Cenab-ı Hak kale ente kuhu sen buna malik olabilirsin bunun bedelini sen de verebilirsin buyuruyor Cenab-ı Hak. Nasıl verebilirim? Neyle bunu satın alabilirim Allah'ım deyince evet bu neyle? Bir Afrika an ahike şu şikayet edip durduğun kardeşin var ya onu affettiğin an bunun bedeli odur diyor. Mevla'nın lütüne bak. İşte insanlara dünyada ve ahirette bunu emrediyor İslam. Bunu öğretiyor. Bakın bir gün Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, buyurur ki, bu dünyada kardeşinin borcunu haberi olmadan ödeyerek onu sıkıntıdan kurtaran, evet, bu dünyada kendisine haksızlık edeni affedebilen, bu dünyada her beş vakit namazın arkasından onar defa ihlas-ı şerif okuyabilen adam, ''Yarın kolay bir hesapla cennete gider.'' diyor. Bunu deyince Ebu Bekir'in ''Hepsini birden değil de birini yapsak da olur mu ya Resulallah?'' diyor. ''Hepsine gücümüz yetmedi ama birini yapsak olur mu?'' ''Birini yapsan da olur ya Ebabekir buyuruyor. Şimdi bakın İslam insanlara ne öğretiyor? Üç şey, bir, bir diyor, ''Bir kardeşini gördüm.'' Gerçekten gayretli, borcuna sahip, namuslu, dürüstlü ama olmuyor, iki yakası bir araya gelip borcunu ödeyemiyor. Ama Müslüman, haberi olmadan borcunu ödeyerek onu sıkıntıdan kurtarabildin mi diyor Fahri Kainat. Bu iyiliği kim yapar? Gerçek bir Müslüman yapar bunu. Evet. Kime yapar ama? Gerçek bir Müslümana yapar. Evet. Gerçek bir Müslüman, gerçek bir Müslümanın hakkında böyle yapar. Haydi affettim diye verir, deği verir. Efendim, senden almayacağım deği verir. Öyle mi? Almayacağım deği verir. Bunları geçmişte yapanlar çok olmuştur. Çok. Mesela şu bahsedilir devamlı. Bir kişi, bir zengin Müslüman bir zengin bir ameleyi çalıştırmıştır. Ameli akşam üzeri ücretini almadan her ne sebeptense bırakıp gitmiştir. Almadan. Müslüman zengin çalıştırdığı insanın ücretini ayırmış ama bırakıp gittiği için veremiyor. Veremiyor. Bekletiyor. Bir gün gelir alır diye. Ama o ücreti boş bekletse durduğu yerde hiç nema bulmayacak. Diyor ki madem ki o adam çalıştı ve ücretini almadan bıraktı gitti ...ben bunun ücretini ayırdım... ...şunu ne malandırayım diyor... ...çalıştırayım... ...çalıştırıyor... ...bir hayli koyun yapıyor... ...aradan uzun zaman geçiyor... ...bir hayli koyun oluyor bu... ...adam neredeyse bir gün artık hırslandı da mı gitti başka bir sebep mi vardı aradan zaman geçiyor uzunca bir zaman sonra hatırına geliyor ben filana çalışmıştım orada bir ücretim kalmıştı gidip isteyeyim dönüp geliyor diyor ki ben sana hani falan zaman çalış hatırlıyorum evet ücretimi almadan gittim evet doğrudur onu almaya geldim deyince adama diyor ki bak şu vadide gördüğün koyunlar var ya evet bunların hepsi o ücretindir Benimle alay etme diyor. Hayır etmiyorum. Bunlar hepsi senin ücretindir. Nasıl oldu? O ücretini o zaman ayırdım sana vermek için gelmedin sonra çalıştırdım işte bunlar oldu. Şimdi hepsini alıp gidebilirsin. Müslüman kardeşlerim biz bunları naklediyoruz. Bizlerde hep beraber söylüyoruz ve dinliyoruz. Öyle değil mi? Gelin söyler ve dinler olmaktan çıkalım. Ne yapalım? Bu güzellikleri yapar hale gelelim. Öyle mi? Bakınız bundan çıkalım. Yani biz eshabın yaptığı mükemmellikleri, ondan sonraki iyilerin, Allah dostlarının yaptıklarını hep naklediyoruz. Bizler de beraber dinliyoruz. Öyle değil mi? Gelin bir kararla artık bunları nakleder ve dinler olmaktan çıkalım. Ne yapalım? Biz bunları yapar olalım. Bizden sonraki çocuklarımız bizim yaptıklarımızı bahsetsin. Öyle mi? Yine o hesaptan bahsetsin ama desin ki işte o hesabı kendisine numune alan benim dedem şunları yapmıştı, benim babam bunları yapmıştı. Eğer dünyanın ömrü varsa, öyle mi? İşte bakın, İslam bunları öğretiyor insanlığa. Bugün İslam'ın hakkında bilgisi olmayan insanlar, İslam insanlığa bir şey yapamadı diyor. İslam insanlığı melekleştiriyor ama İslam'a imkan verilmiyor. Evet, şu söylediğim hususları, bir Müslüman tipini böyle yetiştirin ortaya koyun, yeryüzünde insanlık ve gökteki melekler böyle bir tabloya hayran olur mu, olmaz mı? Elbette olur. Ama bugün dediğim gibi, İslam hayata hakim değildir. Hayata hakim olan nedir? Örftür, adettir, modadır. İşte akibette budur. Mevzumuz şuradan genişlemişti. Mevzumuz şuradan genişledi. Ee, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o güzel insana yani insan bu alemde oturup öbür alemi seyreder diye bir mevzu bahsetmiştim Resulullah Efendimiz için. Bu Hani öbür alemde ümmetinden iki kişi Cenabı Hakk'ın huzurunda haklarını biri diğerinden istiyor. Buna bu bana haksızlık etti, zulmetti. Hakkımı isterim diyor. En sonunda Cenabı Hak da bunun verecek bir şeyi yok diyor. Efendim, ya Rabbi, o zaman günahımı al bunun sırtına yükle diyor. Bunun üzerine Cenabı Hak da ''Ey kulum başını kaldır şöyle bak, bakıyor çok güzel şehirler, güzel yerler görünce bunları hangi peygambere, hangi nebi efendim sıtlık şehide hazırladın?'' deyince, onları peygambere sıtlık ve şehide değil bedelini verenlere deyince, bunun bedeline kim güç yetirebilir Allah'ım diyor, onun bedeli senin şu şikayetçi olup hak istediğin kardeşini affetmendir.'' buyuruyor, o da ne diyor bakın bunun üzerine, bunun üzerine, diyor ki gale Ya Rabbi İnni gâfertu anhu? Şimdi ben ona olan bütün haklarımdan vazgeçtim Allah'ım Bir şey talep etmiyorum, madem bedeli odur Öyle mi? Şimdi vazgeçtim deyince Gal Allah'u, Hz. Allah buyurur Fekhuz biyedi ahîd Şimdi biraz önce şikayetçi olduğun kardeşin elinden tut evet ve edhilhu'l cenne Onunla beraber cennete gir buyurur. Onunla beraber cennete gir. Feqale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İnde zalik." Bunu söyledi ve o anda şöyle dedi: "İttequ'llah. Ey esap ve ümmetim Allah'tan korkun ve aslihu zate beyneküm. Aralarınızı düzeltin." fâ inna Allâhe yuslihu beyne'l-müslimîn yarın Hazreti Allah ahirette müslümanların arasını böyle düzeltecektir buyurdu. Siz dünyada iken bunları yapın. Öyle mi? Siz dünyada bu güzellikleri yapın ve böylece siz bunları yapar olun yarın ahirette Hazreti Allah böyle yapacaktır. Ondan sonra da Rabbimiz nihayet ve etî'ullâhe Allah'a itaat edin ve Rasûle Peygamber'e itaat edin lealleküm turhamun. o zaman merhamet olunacaksınız buyurdu evet Allah'a itaat edin Peygamber'ine itaat edin o zaman merhamet olunacaksınız ondan sonra ne yapın ve sâri'û ilâ mağfiratim min rabbiküm ve cennetin arzu hassemâvâtı vel arz Evet, genişliği yerler ve gökler kadar olan cennete gidecek hayru hasanat yapmaya gayret edin, koşun. Bu lil müttəqil. Çünkü cenneti müttəqililere hazırladık. Nasıl öbür tarafta efendim bu lil kafirin kafirlere cehennemi hazırladık buyuruyorsa müttəqililere de cenneti hazırladık buyuruyor. Elhamdülillah. Haza min fazlı Rabbi. Rabbımın fazlıdır, Rabbımızın keremidir. Öyle mi? Bütün nimetler onun fazlı keremi. Şimdi buyuruyor ki Rabbimiz, mademki müttakilere hazırladık siz de bunların müttakil olmaya gayret edin. Olalım ya Rabbim, müttedi olalım bunu olmayı arzu ediyoruz da müttegîlik nedir onu bilemiyoruz. Müttegîlikten kast nedir? Yani neyi kast ediyor Rabbimiz müttegîlerden? Öyle mi? Onu öğrensek de dönüp kendimize baksak biz hakikaten o müttegîlerden miyiz değil miyiz? Veya onlar bizde var mı yok mu? Rabbimiz devam ediyor. Bakın diyor ey kullarım cenneti hazırladığımı bahsettiğim müttegîler var ya. Onlardan şunu kastediyorum şöyle olan kullarımı? Bir ellezine yünfigu nefisserah ve dai. Onlar Allah'a iman eden zaten ittikanın içinde o vardır. mütte demek Allah'a iman eden demektir. mütte demek. ibadet yapan demektir. Evet onlar aynı zamanda zengin ve fakir de olsalar nasıl olursa olsun, Allah için dediğin zaman az çok bir şeyi veren adamlardır diyor. Allah için dediğin zaman az çok fakirse fakir olduğu kadar zenginse nedir? Zengin olduğu kadar. Yine hesaptan anlatacağım. Ne biraz önce ne dedim? Bu anlatıp dinlemeyi bir kenara bırakalım. Bunları öğrenelim ama biz böyle olalım demiştim. Öyle değil mi? Hesaptan bahsedeceğim. Resulullah Efendimiz yardım talep ettiği zaman eshabın zenginleri çok mal getirdiler getirdiler bir kimse de bir kimse de yarım kap kadar bir kabın yarısı kadar hurma getirdi koydu Resulullah dedi ki ya Resulallah bu gece filanın tarlasını suladım evet ücret olarak şu kadar hurma verdiler yarısını getirdim dedi başka da bir şeyim yok bunu getirdim Resulullah onu ele aldı. İşler rızai ilahi bu kazandı buyurdu. Getirdiği bir avuçurma belki. Ama nasıl getirdi? Hangi niyetle getirdi? Öyle değil mi? Onun için Cenab-ı Hak "Elleziîne yunfiqûne fîs sırâi vel Hem fakir hem de zengin oldukları zaman az çok verirler." Yani Allah için dedin mi mutlaka verir. Dahası var. "Vel el gayza." Öfkelendiği zaman öfkesini yutar. وَالْاَفِينَ anin النَّاسِ insanlarda gördüğü kusurları affeder. İçtimai düzenin temeline bakınız. Bir Müslümanı gerçek manada Müslüman yetişlerin İçtimai düzen her şeyiyle hallolmuştur. Neden? Evvela ne istiyor Müslümandan Cenab-ı Hak? Öfkelendiği zaman vurup kıran, yıkıp yakan değil. Öfkelendiği zaman öfkesini hazbeden diyor. Müttakîh odur, gerçek mü'min odur. Öfkelendiği zaman ne yapar? Öfkesini hazmeder. Ve yine ne yapar? Vel afin âninnâs İnsanlardaki kusurları affeder. Bakın bir düzen bununla kurulur. Devr-i Saadet'te bu yaşanmış. Hazreti Muaviye radıyallahu an Şam'da idarecidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Mekke ve Medine-i Münevvere'de bulunan Müslümanlar dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmışlar İslam'ı anlatmaktadırlar. Ve Şam'da bir Kureyşi Medine'nin yerlisi olan bir Müslümanın dişini kırar. Dişini kırar. Dişi kırılan Kalkıp halifenin huzuruna gelir. Şey Hazreti Muaviye radıyallahu anh'in huzuruna gelir. Der ki falan adam benim dişimi kırdı ya Resulallah. şey ya Emir al Müminin der. Ey Müminlerin Emiri. Evet falan adam dişimi kırdı. Evet ne istiyorsun? Kısas istiyorum diyor. Onun da dişinin kırılmasını istiyorum. Hazreti Muaviye radıyallahu anh diyor ki sizi barıştırırız diyor. Hayır barışmak istemiyorum. Hakkımı istiyorum diyor. Barışmak değil, hakkımı istiyorum. Hazife yine diyor ki: "Sizi birbirinizden razı etsek, aranızı bulsak nasıl olur?" diyor. "Hayır, hakkımı istiyorum." diyor. O zamana kadar sakin sakin oturan Ebu Darda radıyallahu anh da orada hesaptan Hazreti Muaviye'nin meşeyinde, makamında oturuyormuş. O adamın böyle ısrarlı olduğunu duyunca dönüyor ve ona şöyle diyor. Bakın adam kızgın, dişi kırılmış, muhakkak bir kavganın neticesi bu. Bir anlaşmazlığın neticesi. Gelmiş şikayet ediyor, hakkımı isterim diyor. Halife ne diyor, sizi barıştıralım diyor. Hayır, hakkımı istiyorum diyor. Sizden hakkımın icra edilip alını, alınmasını istiyorum. Ebu Derda Hazretleri de oracıkta. Yine bu da şu Hadis-i Şerif'te anlatılır. <gülüyor> evet, uzun Hadis-i Şerif'te. Ve buyurur ki, bunun üzerine Ebu Derda Hazretleri oradan kalkar ve şöyle der. Döner şeye, efendim, e, Medine'li ensardan olan zata Hazreti Rasulullah'tan şunu duydum diyor. Buyurdular ki, bir adam birisine kötülük yapsa da o da onu affetmiş olsa, Cenab-ı Hak onu kolay bir hesapla muhasebe eder ve cennetine koyar, buyurduğunu işittim diyor. Şimdi o kızgın Medineli Ebu Derda'ya dönüyor. Sen bunu Resulullah'tan mı işittin diyor. Ebu Derda Hazretleri şu kulaklarım işitti, şu kalbimde ezberleyip hıfzetti diyor. O zaman haklarımdan vazgeçiyor, peygamberimin dediğine kulak veriyorum, cennete gitmek istiyorum diyor. İşte İslam insanlığa bunu getirmiş ve insanlığı hislerinden arındırarak bu hale getirmiştir. Ama bu İslam'ı gerçek manada, yine tekrar ediyorum, aile ocağında başlayacak, mektep sırasında ilmi hüviyet kazanacak, cemiyet hayatında tatbik edilecek, o gün insanlık düzelecektir. Yoksa insanlık bugünkü şikayet ettiğimiz durumdan kurtulamayacaktır. Ya Rabbi sözümüzün geçmediği bütün insanlar tarafından dinlenilip tatbik edilmediği zamanlarda bizi hakkı hak olarak görüp hakka tabi olan batılı batıl olarak anlayıp batıldan iştinab ederek Maide suresinin 105. ayetinde insanlık sizi dinlemeyince kendinize bakın ayetinin sırrına masar kıldığın kullarından eyle Allah. Amin. Ya Rabbi bizi nefsimize ve şeytanımıza bırakma. Amin. Kendi hıfsı himayende muhafaza eleyerek ateşin içerisinde Hazreti İbrahim'i koruduğun gibi afakı ve insanlığı kuşatan inkarın içinde bizi imanla muhafaza ettiğin kullarından eyle Allah. Lillahil Fatiha.